Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, öncelikle Yunanistan, Laos ve Japonya gibi yoğun felaket yaşayan yerleri anarak başlamak istiyorum programıma. Ee, hepimizin problemi ve acısı, ee, öylece eylemsiz duruyoruz, bakalım nereye kadar. Ee, o yüzden bu programımda Mobi gibi bir e, aktiviste yer vermek istedim. E, müzisyen Mobi'yi bilirsiniz. Mobi aynı zamanda yazar ve hayvan hakları savunucusu. E, kendisini oldum olası çok severim. Tüm albümlerini de almışlığım vardır açıkçası. E, bir programda Mobi'ye günümüzde müzikle ilgili neler değişti diye soruyorlar. O da güzel bir cevap veriyor. E, eskiden albüm önemliydi. E, albüm müzisyenin böyle saatlerce günlerce zanaatkar edasıyla bir araya getirdiği emek yoğun bir şeydi. E, şimdi ise şarkılar önemli, bütünlük değil demişti. 3-4 e, dakikalık bir şarkı bir düğünde eğlencede çalınıp gidiyor. E, duygu yoğun bir albüm Mobi'ye daha çok şey ifade ediyor tabii ki de. E, katılmamak elde değil, albüm veya müzisyenden çok şarkılar beğeniliyor günümüzde. Benimle çalışan elemanlarımı hatırladım. Çoğunlukla üzerlerine düşen görevleri yapmazlardı ama bir konsere gidecekleri zaman tüm gün oturup belli parçaları, şarkıları ezberlerlerdi. Şarkılara eşlik etmek ve onları bilmek kul cool bir şeydi ne de olsa. Bir de eğlenceli tabii şarkıları bilmek ve eşlik etmek. E, yaptığımız araştırmalarda şöyle bir şeyle karşılaştık. E, müzik e, bugünlerde izolasyon malzemesi gibi kullanılıyor. Müzik eskiden yemek gibi insanları buluşturan bir şeydi. Şimdilerde ise insanlar daha çok izole olmak için müzik dinliyorlar. E, Türkiye'de çoğu insan bir diğerini görmezden gelmek ve duymamak için e, kulaklıkla müzik dinliyor. Böylece daha az rahatsız oluyor ve kendi başınalığını daha çok yaşayabiliyor. E, Mobi müziği gerçekten çok seven birisi. Müziği kendisini marka yapmak için araç etmemiş. E, promosyon malzemesi olarak kullanmamış. E, müziğin kendisinden daha iyi bir şeye hizmet ettiğine inanıyor. E, CD'yi e, CD çıkardığı için de konser yapabilmek e, müziğin amaçları arasında değil onun için. E, müzik duygularla, mutlulukla e, ilintili bir şey. Mucizevi bir etkisi var. E, duygularımızın dışa vurumu, e, bir promosyon malzemesi olmanın çok ötesinde bir şey. E, onun bu konudaki samimiyetine de inanıyorum açıkçası. E, son albümünü ücretsiz paylaştı Mobi. E, albümün adı Everything Was Beautiful and Nothing Hurt. E, her şey güzeldi ve acıtan bir şey yoktu. E, albümde trip-hop e, havası var. E, Hip-hop ve elektronik müziğin bileşimi deneysel bir albüm denebilir. E, eski pre-dijital stüdyo kayıtları gibi sintesizer ve teknoloji var ama e, hala analog. E, bir zanaatkar gibi davranıp üretiyor bu albümü Moby. E, albüm Little Idiot and Mute Records yapımı, yapımcı adı da komik, e, küçük, aptal e, ve dilsiz yapım diye çevrilebilir herhalde. E, bu albümünü sakin bir albüm olarak nitelendiriyor Moby. İnsanla, duygularla, doğayla ilintili bir albüm. E, albümü çıkarmasına ve e, müziğe yönelmesine biraz da e, Trump'ın seçilmesi neden olmuş galiba. Trump'tan nefret edenler arasında Hillary ve Bernie'ye biraz daha yakın. Ben de Hillary ile Trump arasındaki farkı niye bu kadar büyüttüklerini anlamıyorum. Hillary'nin bir röportajını dinlemiştim. Hatta açık radyoda yayınlanmıştı. Obama döneminde Dışişleri Bakanı iken nasıl Suudilere silah sattıklarını, geçen seneye göre bu satışın ve ek hizmetlerden dolayı bütçenin arttığını ballandıra ballandıra anlatıyordu. Silahla birlikte bu silahların eğitimi içinde insan kaynağı temin ettiklerini anlatı anlata bitirememişti. Sonra o silahlar Yemeni vurdu tabi. E, sadece kaba tavrından ötürü insanlara Trump itici Hillary ise daha entelektüel geliyor ama e, Hillary çok tehlikeli bir kadın bence e, Obama da çok tehlikeli bir adamdı. Dünyanın yeni başkanları kaba saba oldukları için itici geliyorlar ve diğerlerini meşrulaştırıyorlar. Diğerlerinin ise statükoculukları, klişe ama saygılı sözleri de evrene gayet zarar verebiliyor. Evrene zarar vermiyormuş gibi davranmaları da bizi rahatlatıyor ve statükocu tavrımıza biz de devam ediyoruz. Mobi e, politikacılardan e, umudu kesince ve acaba Kanada'ya mı yerleşsek yoksa Danimarka'ya mı derken e, ülkesinde kalıp e, daha kendi dünyasına kapandığı bir dönemde yapmış bu albümü. Albüm Mart 2018'de çıktı. E, yoga, meditasyon yaparken veya uyumaya çalışırken dinlenecek türde bir müzik. Ücretsiz paylaşmasının nedeni e, sakinlik arayan insanları sakinleşmelerine yardımcı olabileceğini düşündüğü için e, sakinlik mobinin anahtar kelimelerinden bir tanesi. E, ondan daha sonra bahsedeceğim. E, bir de tabii etrafta 10 milyar müzik e, üretiliyor. O 10 milyar müzik içinde kaybolmamak e, ve insanların müziğini tercih etmesi de bir müzisyen için önemli. 10 milyarca e, müzik e, varken kendi müziğini dinlemelerine de minnettar. Kendisini onurlandırdıkları için de müziğini hediye etmiş Moby. Gayet dinlenesi, e, beynin çok alışık olmadığı bir boyutta bir müzik. Tavsiye ederim dinlemenizi. E, madem bu kadar bahsettiğim bu albümün e, en kısa parçasını çalalım o halde. E, The Ceremony of Innocence'ı dinleyelim. Ee, sözlerinde karanlık vardı, sana ışığı, istediğin zamanı getirdim, kolay olduğunu söylemiştin diyor. I bought this, I brought it for you, I brought the sight, I brought the light, I brought the time you wanted, I brought it like a savior and I knew what I couldn't do, drowning like a savior and I knew what I couldn't do, so much I can never do. lightless me so tekrar merhaba çık radyo dinleyicileri. Eee Moby'nin son albümü Everything Was Beautiful and Nothing Hurt'tan dinledik The Ceremony of Innocence. Eee Moby'den bahsediyordum. Ee, müzisyen, yazar ve hayvan hakları savunucusu. Sabah kalkar kalkmaz müziği düşünmesine rağmen hayvan hakları e, aktivizmini önemsiyor. Hatta bir söyleşide kafama silah dayasanız ve müzikle hayvan hakları arasında bir seçimi yapmamı isteseniz hayvan haklarını seçerim. Çünkü en önemlisi bu diyordu. E, tur yapmayı da bırakmış ve zorunlu olmadığı sürece tur yapmayacağım diyor. Anlaşılan turun o rutinliği çok hoşuna gitmiyor. Diğer rutin şeyler hoşuna gidiyor ama kahvaltı, sohbet, işte hayvan hakları, savunuculuğu. E, 19 yaşına kadar tam bir etobur olarak yaşamış ve fast foodçu e, kendisi. Fast food'u çok sevmiş. E, 19 yaşından sonra e, vegan oluyor. Bir konuşmasında kendisini hayvanların büyüttüğünü söylüyor. Köpeği Jamie var, kedisi Charlotte var ve denek farelerle büyümüş. Fareleri babası Kolombiya Üniversitesi'nde çalışırken laboratuvardan kurtarıp kurtarıp eve getiriyormuş. Harlem'de bir apartmanın bodrum katında yaşamışlar iki sene. Anne baba genç e, çiftler e, ve genç çiftlerin yaptığı gibi o küçük apartman dairesinde partiler vermişler, kavgalar etmişler, gülmüşler, eğlenmişler. Hep bir gürültü şamata var. E, hayvanlar ise öylece duruyorlar ve sakinler e, hayvanlardan sakinliği, huzuru ve güvenebilmeyi öğreniyor. İnsanlarsa e, fazla gürültücü ve ürkütücü. Babasını 2 yaşındayken kaybetmiş, alkollü araba kullanırken kaza yapmış. Baba ölünce anne her şeyi toplayıp çocuklarıyla Connecticut'a yerleşiyor. Sahilde bir yer, hatta Yale Üniversitesi var. Orada tren istasyonuna yakın bir yerde küçük bir daire kiralamışlar. Ev hayvanat bahçesi gibi. Oradan buradan kurtardıkları köpekleri, kedileri olmuş. Hamsterlar, fareler de var. Kertenkele ve arka bahçede kurtardıkları sincabı da saymak lazım. Annesi babası ölünce sevgililer edinmeye başlamış tabii. Madde bağımlıları var, müzisyenler ve gürültülü adamlarla çıkmaya başlamış. Mobi'nin hayatında yine sessiz, sakin, güvenebileceği hayvanlar. Bir tarafta da güvenilmez ve gürültücü insanlar var. Kendisi hayvanlara aşık, çok seviyor. Bir kedisi öldüğünde okula gitmeyip tüm gün ağladığını ve yas tuttuğunu da hatırlıyor. Hayvanları bu kadar severken sosis, hamburger, sosisli pizza gibi şeylere de bayılıyor. Bütün iğrenç, yağlı fast foodlara abanıyor resmen. Beyninin ortasından bir duvar geçmişçesine, Duvarın bir tarafı hayvanları çok sevip güveniyor, duvarın diğer tarafı ise onları yiyor. E, bu durumu paradoksal değil de statükocu buluyor. Çünkü tanıdığı herkes de hayvanları seviyor ama e, diğer yandan hayvanları da yiyorlar. E, okul gezileriyle çiftliklere gittiklerinde inekler, domuzlar, e, tavuklarla da haşır neşir olmuş. E, i̇neklere de özel bir sevgisi var. Onları biraz utangaç, sempatik, meraklı, aynı zamanda şefkatli buluyor. Ama onları yemeye de devam ediyor. 10 yaşlarındayken çöplükte gezinirken bir ses duyuyor. Çöplükte gezinmeyi de seviyor bu arada. Zenginlerin attığı ilginç eşyalar var. Fareler, hayvanlar. Dolayısıyla ilginç bir ortam. Yine bir gün çöplükte gezinirken bir ses duyuyor. Ee, çok ince bir kedi sesi. Miu diye bir ses. Ee, ıslanmış bir karton kutunun içinde baş parmağı kadar küçük. Daha gözlerini bile açamayan bir kediciğin sesi. Ee, diğer üç kardeşi ölmüşler o kutuda kedilerin. Ee, kutuyu kaptığı gibi eve götürüyor. Annesiyle veterinere gidiyorlar. Heyecanlı ve tabii e, endişeli. Ee, veteriner küçük kediye bakınca... Ah diyor bu kadar küçük kediler annesiz yaşamazlar e, o yüzden çok da bağlanmayın siz demiş e, yine de tabii kediyi alıp eve götürüyorlar ve adını takır e, koyuyorlar takıra eski tişörtlerden bir yatak yapı veriyorlar. E, o zamanlar neneleri de onlarla birlikte yaşıyor. E, nenenin de aksi me aksi kimseyi sevmeyen bir köpeği var. Köpeğin adı George. E, düşünebiliyor musunuz? Hani Moby'den bile nefret eden bir köpek. E, Moby köpeğin nenesini bile sevmediğini, sadece yemek verdiği için ona tahammül ettiğini düşünüyor. İşte bu Nemrut George e, eve getirilen minnacık kediyi görünce inanılmaz bir şey oluyor. Ve e, George... İki hafta boyunca takıra 24 saat annelik yapıyor. Onu temizliyor, ısıtıyor, yanından ayrılmıyor. E, ve takır mucizevi bir şekilde iyileşiyor. Hatta tam 23 yıl yaşıyor. E, Moby'nin amcası New York Times ve yerel bir gazetede fotoğrafçıymış. takır ve George'un fotoğraflarını çekiyor. Kediyle köpek, e, kedi minnacıcık. Bu sevimli fotoğraf sayesinde ikisi de üne kavuşuyor tabii. E, Açık Radyo'nun Facebook sayfasına koydum bu fotoyu. Oradan görebilirsiniz. E, Takır, e, Moby'nin küçük kardeşi gibi oluyor. En iyi arkadaşı oluyor. Birbirlerini çok seviyorlar. Okuldan gelince birlikte oynuyorlar. Yan yana e, uyuyorlar. E, ona rağmen Moby e, hamburger, sosis, sosisli pizza yemeye devam ediyor. E, ta ki 19 yaşına kadar... Ee, bir gün takırla otururken annesinin evinde böyle bir göz göze geliyorlar ve o sırada güzel de bir güneş takırın üzerine düşüyor ee, ve mükemmel görünüyor gözüne. Ee, i̇şte o an mobinin kafasındaki duvar ortadan kalkıyordu, ee, kalkıyor. Bir tarafı hani hayvan severdi, bir tarafı etoburdu oburdu ya. Ee, o günden sonra veganlaşıyor mobi. E, takır'ın acı çekmek istemeyen, mutlu, şahsına münhasır bir kedi olduğunu görüveriyor. E, sadece Takır değil, diğer canların da böyle olduğu gerçeğini kavruyor veya ikna oluyor diyelim. E, onlar da acı çekmek istemiyorlar ve mutlu olmak istiyorlar. Moby'nin o anı bana Tilki'nin Küçük Prense söylediklerini hatırlattı. E, Tilki Küçük Prense şöyle diyordu. Örneğin sen benim için hala 100 bin öteki çocuk gibi herhangi bir çocuksun. Benim için gerekli de değilsin. Senin için de aynı şey. Ben de senin için 100 bin öteki tilkiden hiç farkı olmayan herhangi bir tilkiyim. Ama beni evcilleştirirsen birbirimiz için gerekli oluruz. Benim için sen dünyadaki herkesten farklı birisi olursun. Ben de senin için eşsiz, benzersiz olurum. Her canlıyı özel hissetmek için hepsini evcilleştirmeye gerek yok tabii. Birisi üzerinden o duyguyu diğerlerine de aktarabiliriz. Veganlık ve hayvan hakları aktivistliği MOBI'nin hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Hayvanlar konusunda aktivist olmak hiç de kolay değil. Çünkü her yıl 1 milyar hayvan insanlar için öldürülüyor. Bir taraftan da bu konuda aktivist olmak kolay çünkü insanlara sadece içten içe bildikleri bir şeyi hatırlatıyorsunuz. Çoğu insan zaten bir kedi, bir köpek, bir hayvanla duygusal bir bağ kurmuş. Bunu biliyor. Mobi hayvancılık nedeniyle Amazon ormanlarının yok edilmesinden, hayvanlara verilen antibiyotiklerden, bu antibiyotiklere insanların gösterdiği dirençten, hayvanlara yapılan eziyetlerden, sağlıksız ve e, hastalıklara neden olan beslenmeden de söz ediyor. E, ve hatta e, Los Angeles'ta Little Pine adında vegan bir lokanta açıyor. E, lokantanın e, kazancının %100'ü hayvan hakları örgütlerine gidiyor. Bu lokantayı açarken sorduğu ilk ve en net soru, e, yeryüzünde niye böyle bir lokantaya ihtiyaç duyulsun? Böyle bir lokanta için 20 bin bürokratik işlemle uğraşmanız, iyi bir menü yapmanız ve her şeyin yolunda gitmesini sağlamanız lazım. Akıl değil yani. Dünyanın en zor işlerindendir lokantacılık. E, Mobinin ise neden lokanta açtığına dair sorusunun cevabı net. E, önemsediğim şeyleri bir araya getirme olanağı diyor. Bunlar yemek topluluk veganizm mimarlık ve tasarım ee, işte bunlar tek bir alanda tek bir mekanda bir araya geliyorlar ee, bu konularda konuşmak kolay ee, bunları yazarak da bir araya getirebilirsiniz ama yapmak başka bir şey Lokanta açmak, yemek, topluluk, veganizm, mimari ve tasarımın e, gerçek fiziksel örneklerini göstermek çok daha çekici ve ilginç. E, bloglar var, Instagram var, oradaki fotoğraflar harika ama e, bir mekanda sunulan gerçek güzel bir tabağın yerini tutmuyorlar tabii. Ee, ve bu küçük lokanta için beslediği umut güzel bir mekanda, güzel vegan yiyecekler. Ayrıca e, yaşadığı yerden sadece bisikletine binip gidebileceği kadar da yakın bir yerde. Ee, lokantanın adı Little Pine, e, küçük çam. Lokantanın adının neden e, küçük çam olduğunu açıkladığında, e, MOBI ile ilgili bu radyo programını niye yaptığımı anladım. E, bir kitap yazıyorum. Yarıl sayılır ve içinde çam ağacıyla küçük bir kuşun hikayesi vardı. E, üç hafta önce yazdım bunu. E, kitabımda o hikayeyi yazdım ve yazdıktan sonra Mobi'nin bu küçük çam ağacı lokantası karşıma çıktı. Şimdi geldi tesadüfte. Tesadüf olsa bile çok manidar, çok şaşırtıcı. E, kitabım bitip basınca e, ilgilenen dinleyicilerimize de haberdar ederim. Evet. Lokantayı anlatmaya devam edeyim. Moby ilk kez Los Angeles'a geldiğinde palmiye ve çam ağaçları dikkatini çekmiş. Palmiyeleri sevmesine rağmen e, çam ağacını daha bir seviyor. Her zaman çam ağaçlarının resimleri dikkatini çekmiş, böyle devlet arazisi parklarda görmüş, dağ tepelerinde, kar altında bükülmüş bir şekilde ya da mükemmel bir mavi gökyüzüne karşı çerçevelenmiş çam dalları hep karşısına çıkıp durmuş. Palmiyeden çok çam ağaçları Kaliforniya'ya öz gibi, gibi duruyor. Lokanta'nın isminin küçük çam olmasının sebeplerinden biri de küçük. Çünkü kendisinin de büyük olmamasından. Little Pine'da genelde Akdeniz ve Kaliforniya'dan ilham alan yemekler var. Hepsi vegan. Vegan yiyecek hazırlamak ve bulmak o coğrafyada zor değil. Mobi'nin veganlıkla ilgili en zorlandığı şeylerden biri. Ev davetlerine, arkadaşlarına gittiğinde ona maliyeci gelmiş gibi davranmaları veya e, vegan varlığından rahatsız olmaları. Oysa o yemeğini halledip gidiyor ve insanlar üzerinde baskı da kurmak istemiyor. E, Mobi bir hayvan hakları aktivisti ve bu aktivistlikle ilgili en hoşuna giden şey sevgi, koşulsuz sevgi. İnsanların en iyi tarafı. Masum ve korumasızlara gösterdiği şefkat ve koruma, vahşi, evcil, büyük, küçük, her hayvan acıdan uzak, mutlu yaşamak istiyor. Mobi de bunun savunucusu. Bu küçük ama büyük adama selam olsun. Programı onun bir şarkısıyla The Sorrow Tree, Üzgün Ağaçla kapatalım. Herkese güzel günler diliyorum. Bir sonraki programda buluşmak üzere program editini yapan Ömer'e de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.